Selamun Aleyküm. Efendim, geceniz hayır olsun. İnşallah hayırlara vesile olan bir program olur. Bugün tanıtımlarda ve Instagram'da, duyuruda izlediğiniz, duyduğunuz üzere önemli bir mevzu var. İlk önce hemen söylemek istiyorum. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim programın mahiyetini sizler belirlediniz. Ve bu konular üzerine cidden çok istismar yapıldığını düşünüyorum. Ve bu konuda kanunların da yetersiz olması hasebiyle kafalar oldukça karışık. İnşallah bu aktaracaklarımız önce kendimize, sonra siz kardeşlerime hayırlar getirsin. Rabbimiz Celle Celaluhundan niyazım sizleri ve bizleri insi ve cinni şeytanların şerrinden muhafaza etmesidir. Değerli kardeşlerim, inşallah bugünkü programda öyle korkulacak, Rüyalarınıza girecek Veya çocukluğunuzdan beri Duymak istemiyorum artık deyip Kulaklarınızı tıkayacağınız şeyler aktarmayacağız İnşallah Sadece gerçekleri Hiç öyle masallara Hikayelere girmeden Konu neyse Ne öğrenmemiz gerekiyorsa Bunlara bugün yoğunluk vereceğiz Dilimizin bağını çözen Rabbimiz Celle Celaluhu Olursa Dilimizin bağı çözülürse İnşallah güzel şeyler anlatılır. Şimdi ilk önce bu programımızı belki ilk defa takip edenler vardır. Bu aciz kardeşiniz bir e, radyo programcısı ve seslendirme yapıyorum. Bu konuyla bizim ne alakamız var diyebilirsiniz. Burada ilk defa şunu belirtmek istiyorum. Daha önceki programlarda da benzer şeyleri söylemiştim. Bu aciz kardeşiniz... Bir program anlatacağı veya bir şeyler sunacağı zaman o konu hakkında az çok bilgi sahibi değilse kendisiye bunları anlatmıyor. Evladıyla imtihan, hayatın sıkıntıları, panik atak daha evvelki programlarda da söyledim. Bu konuyla ilgili olarak da beni yakinen bilen kardeşlerim bilir ama benim dinleyenlerim kardeşlerim bilmez bu işlerle daha öncesinde gerekli tecrübeleri edinmiş bir kardeşinizim. Yani sağdan soldan duyma bilgilerle bugün bir şeyleri size aktarmayacağım, merak etmeyin. İnşallah. İlk önce bu konunun böyle gizemli, her insana böyle duyduğu zaman merak uyandıran bir konu olması bazılarının işine geliyor ve bazı yanlışlar yapılıyor. İnşallah bu yanlışlarında bugünkü programda Önüne geçmeye çalışacağız. Filmleri konuşacağız. Şu an e, medyada özellikle e, film izleyen kardeşlerimizin bundan etkilendiklerini görüyoruz. Bu filmler doğru mu? Bazı sahneler bana izletildi. Çoğu tamamen senaryo ve yanlışlardan oluşuyor. Saçma sapan şeyler var. Bunları da inşallah sizlerle şöyle bir temas etmeye çalışacağız. İnternette... Öyle saçma sapan bir furya var ki garantili büyü yapmaktan bahsedenler var. Mesela notumu aldım ruh çağırma seanslarını küçücük çocuklarımıza e, anlatıyorlar. Bunu şöyle yaparsınız diyorlar. Halbuki gelen ruh falan değil gelen cinnilerden. Onunla da ilgili inşallah konuşacağız. Neden üç harfli diyoruz ve neden biz bu kadar korkuyoruz? Burada iblisin rolü nedir? Çünkü iblis de Allahu Teala'ya bir insanın ibadet etmesini istemediği gibi gayri ahlaki her şey de hemen dizimizin dibinde duruyor. Bu konuda da bize öyle evhamlar, öyle şeyler, argümanlar sağlıyor ki haşa sünma haşa Allahu Teala'dan çekinmediğimiz kadar, korkmadığımız kadar yine Allah'ın yarattığı ve daha üstün olduğum bir varlığa karşı bir korku içerisindeyim. Acaba başıma bir şey gelir mi diye. Bu özgüvensizliği ve bu yanlış bilgileri zihnimizdeki çöplükten inşallah bugün kurtulacağız Allahu Teala'nın izni ile. Kardeşlerim, cen kelimesinden geliyor. Ne demek bu? Bir şeyleri örtmek veya gizlemek görünmeyen manasında. Yani kelime ismi bu. 2 ne ile cen diye geçiyor. Tabi ıstalahta yani bizim Bugün konumuza dahil olan şekliyle bizim gibi iradeleri olan, bizim gibi Allah'ın Celle Celaluhu yarattığı kullar olan, onlar için de yargı söz konusu olan yani mükellef varlıklar bunlar. Sadece gözümüzle göremiyoruz ama bizim gibi hatta bizden birazdan inşallah anlatmaya çalışacağım çok daha farklı İmtihanları var cinlerin. İlk önce üç harfli veya beş harfli konuşuruz ya beş harfliler daha tehlikeli diye yani insanlar. Neden üç harfli diyoruz? Kur'an-ı Kerim'de cin suresi var. Kur'an-ı Kerim'i hatmeden kardeşlerimiz veya bugüne kadar bir tefsir aldığınızda veya bir hocamız aşır okuduğunda Üç harfli suresi demiyor. Bu surenin adı zaten cin. Ama çocukluğumuzdan beri öyle bir algı var ki bu algı sebebiyle yanlış bilgilendirilmekten anne ve babaların bize eğitim terbiye vermek adına Bak seni öcülere veririm ha al bakalım şu yemeği ham yap bakayım diye diye o bizim e, zihnimizi doldurmaları Efendim, oradan bir hikaye, buradan bir alıntı, onun başına bu gelmiş, şöyle olmuş derken karanlıktan korkan, bu konuların konuşulmasında böyle neredeyse kulağını tıkayacak çocukluk devresi yaşadık birçoğumuz. Ve yaşımız ilerledi, ölümden kaçmaya çalıştığımız gibi, ölümle ilgili, kabirle ilgili şeylerden, cehennemle ilgili şeylerden korktuğumuz ve düşünmek istemediğimiz gibi... E cinlerle ilgili bir konu olduğu zaman da aynı tepkiyi verdik. Çünkü öyle bir etiket vardı aklımızda. İşte bu koca koca kadınlar, koca koca erkekler için bugün bir handikap meydana getiriyor. Belki bugünkü programı bile gecenin bu saatinde ben nasıl dinleyeceğim diye birçok kardeşim dinlemiyorlar bile. İnşallah biz dinleyen kardeşlerimizle beraber oluruz. Belki siz dinleyenleriniz memnun kalırsanız o kardeşlerinize tavsiye edersiniz. Cinlerin korkulacak bir yanları yok. İnsanlar arasında nasıl cinayetler oluyorsa, karı koca arasında nasıl tartışmalar bazen artık daha ilerleyen boyutlarda katliam oluyorsa, yani aynı kandan aynı anne babadan dünyaya gelen kardeşlerin arasında bile insanı üzen, endişelendiren şeyler oluyorsa onlar da Allahu Teala'nın yarattıklarından bir tanesi sadece ve onlardan da bazen hayır bazen şer gelebiliyor. Ama bunun bazı noktaları var. Bizim fark edemediğimiz yaptığımız yanlışlar var. Lütfen dikkatle dinleyin bu yanlışları yapmazsak Allah'ın izniyle yapmamız gerekenleri yaparsak herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız. Şunun hemen bir altını çizmek istiyorum sizlerle beraber her kimseniz. Belki YouTube'dan kanalları şöyle geçerken böyle bir baktınız acaba ne anlatıyor bu adam diye. Sakın bir internet sitesinden YouTube'daki bir e, kendini hoca diye tanıtan insandan bir yardım alma durumu ile beraber Efendim birilerinin bana iyi geliyor, şöyledir, böyledir demeleriyle bir yere gitmeyin, paralarınızı vermeyin. Neden? Bu konu ile ilgili Kur'an-ı Kerim'in dışında, hadislerin dışında şeriatsızlık yapan birileri var. Mesela bugün bir kardeşim daha program için yolladı. Bir papaz ya bildiğiniz bir papaz yazmış efendim garantili diyor büyü yapılır. Altına bakıyorum yorumlara, inanılmaz derecede şeyler var, yorumlar var. Ya kardeşim senin gittiğin kişi zaten Müslüman değil. Yazmışlar güvenebilir miyim diye, tanıyor musunuz diye. Senin ne işin var papazla vesaire. Hani papaz büyüsü var ya. Şimdi bu konular o kadar önemli ki kaçarak kurtulamayız. Ama programımızın başlığında okuduğunuz gibi ne korkacağız... Ne de dalga geçeceğiz ama öyle YouTube'tan internet sitelerinden vesaire bilgilenmeyeceğiz. Devam ediyoruz. Bunlara birazdan geçeceğiz. Cinleri tanıyoruz şimdi. İnsanlardan ne farkı var? İnsanlardan en önemli farkı onların ömürleridir görünmezliklerinin yanında. Bizim 60 sene, 70 sene, 100 sene hayatımız var. Eserlerde okuyoruz ki Onların yaşları 300, 500, 700, 1000, 1200'e kadar varan bazı eserlerde ve daha fazlasında ömürleri var. Boyutları bizden farklı. Vücut boyutlarından bahsetmiyorum yani yaşam boyutları olarak. Çünkü yaratılmaları e, toprak değil bizim gibi ve bununla beraber çok hızlı hareket edebiliyorlar. Hemen şurada bu bilgiyi de verelim. E bu kadar üstün özellikleri var. Gözünü açıp kapayana kadar ışık hızından daha hızlı bir şekilde hareket edebiliyorlar. E biz, biz onları göremiyoruz. Onlar bizi görüyor. Bizden üstünler mi? Açık seçik ifade ediyorum. Bu kendi sözüm değil. Hayır. Allahu Teala'nın sözüdür. İnsanlar yeryüzünde yaratılan hayvanlardan, bitkilerden, cinlerden daha üstündür, bütün yaratılan mahlukun eşrefidir. Ama maalesef bunları iyi anlayamadığımız için biraz da işin içine birazdan geçeceğim filmler, bir de işin içine paralar girdiği için her yüz kişiye sormuşlar, siz bir hocaya gittiniz, üzerinizde bir şey var mı diye neredeyse, Yüz kişiden yüzünde de üzerinde bir şey var. Sen de musallat var, sen de büyü var. Tamam, yüzde bilmem kaçında olabilir, ama Allah aşkına hiç kimsenin üzerinde büyü olmadığı bir e, yaşam formu yok mu insanda? Bu işlere dikkat etmeniz için söylüyorum. Siz eşrefi mahluksunuz. Devam ediyoruz. Hayatlarını, yaşamlarını yeni tabirle anlamaya. Evleniyorlar mı? Evleniyorlar. Çoluğa çocuğa karışıyorlar mı? Karışıyorlar. Nerelerde yaşıyorlar? Bazı harabelerde, bazı evlerde, efendim, e, terk edilmiş yerlerde yaşayabiliyorlar. Peki nasıl yaşam sürüyorlar? Yiyorlar, içiyorlar mı? Evet yiyor, içiyorlar. Peki neleri yiyorlar? Bizim yediğimiz gıdaların dışında bir besinleri var. Bu besinlerle e, nemalanıyorlar, gıdalanıyorlar. Peki kendi aralarında herhangi bir çatışmaları, bölünmeleri var mı? Evet var. Kabilelere ayrılmış durumdadırlar. Onların da bizde nasıl şu ırk, şu soy, bu boy varsa onlarda da var. Şimdi değerli kardeşlerim, tekrar bugün bazı yerleri e, tekrar tekrar konuşacağım ki iyi bir şekilde aklınıza gelsin diye. Bu adam niye bu kadar tekrar ediyor demeyin. Siz eşrefi mahluksunuz. Kardeşlerim, ne dedik? Heh, onların inançları nasıl? Bizde de yani insanlarda da ben Allah'a inanmıyorum diyenler varsa onlarda da var. Müslüman var mı? Var elhamdülillah. Ve bu e, taife yani Müslümanlar bizim kardeşlerimizdir. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Sadece insanlar değil, cinler de bizim kardeşimizdir. Nasıl insanlarda Allah'a inanmayanlar? ve Allahu Teala'ya düşmanlık besleyenler olduğu gibi onlarda da aynıları var. Bunun dışında efendim efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Kur'an öğrenmişlerdir. Güzel dinimizi öğrenmişlerdir. Yine Süleyman aleyhisselamı hatırlayın. Sebe Melikesi'nin tahtını almak için etrafındakilere sual buyurdu. Kim onu daha çabuk getirebilir? Hatırlayın. ''Ben şu kadar vakitte getiririm, ben üç günde getiririm, ben bir günde getiririm, ben akşam olmadan getiririm.'' Cinlerden bir tanesi geldi, ''Ben göz açıp kapayana kadar getiririm.'' dedi ve Allahu Teala'nın izniyle getirdi. Şimdi, demek ki cinler sadece 1400'lü, 1600'lü yıllarda değil, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden çok önce de yaşıyorlardı. Zaten bu bilinen bir gerçek. Burada kritik bir cümle sizinle paylaşmak istiyorum. Dikkat edin. Geleceği cinler bilemezler. İnsanlar da bilemez. Cinler de bilemez. Şimdi peki neden bu kadar haber getiriyorlar sağdan soldan? Çünkü bizim ışık hızı ve ses hızı dediğimiz bugünkü bilim insanlarının çalışmaları var. Bunların içerisine girmeyen bir hızla... Allahu Teala Celle Celaluhu yaratmış onları ve diyelim ben bu odadayım, yan odada bir başkası var. Yan odadaki kişinin ne yaptığını ben gözümle göremiyorum. Ama bir cin vasıtasıyla yan taraftakinin haberini alabilirim. Şimdi dikkat, sıkı durun. Bazı kardeşleri mesaj yolluyorlar. Abi, bana birisi musallat oldu, daha sonra ben bunun... Ee, çözüm için gittiğim sözde o hoca tarafından bana musallat edildiğini öğrendim diyor. Ben de bu kardeşime diyorum ki peki niye gittiniz kardeşim? Ne e, sebebiniz vardı? Ya bir arkadaşım için gittik o sözde hocaya. E ee, bana bir şeyler söyledi. Ne dedi? Sen bugün akşam git. Akşam gittiğinde, akşam namazında şuranda bir sıkıntı hissedeceksin. O sıkıntıyı hissedersen bana telefon aç. Anne ismini vermiş, bütün özelliklerini vermiş, özellerini daha doğrusu akşamleyin gidiyor bu kardeşimiz. Abi diyor gerçekten diyor akşam vaktini bekliyorum. Şimdi psikoloji olarak da kendini hazırlıyor. Acaba şimdi mi gelecek, ne olacak, o sıkıntı nasıl bir şey olacak diye bekliyor beklenti içerisinde. Akşam ezanı diyor, okundu diyor. Böyle diyor. ...hani birisi beni sıkar gibi diyemeyeceğim... ...ama bir içimden bir böyle bir sıkıntı geldi yani... ...hemen diyor telefon açtım... ...selamun aleyküm... ...aleyküm selam... ...hocam aynen dediğiniz gibi oldu... ...akşem ezanında şöyle şöyle bir sıkıntı yaşadım... Ha öyle mi diyor... ...ben seni okuyacağım rahatlayacaksın... ...üç beş dakika sonra diyor rahatladım... ...ama diyor merak ediyorum bu nedir... ...ertesi gün diyor tekrar gittim... ...hocam ne yapacağız... Senin işin bayağı uzun. Ne yapacaksın? 500 lira ver, 1000 lira ver, 3000 lira ver derken uzatmıyorum. Neler neler. Annemin sunu bildi, hanımımın sunu bildi. Sadece benim bildiğim bir şeyi bildi. Ya geçmişle ilgili her şeyi zaten bilebilirler. Yani bu onlar için zor değil. Üniversite mezunu bir insana iki kere iki kaç eder demek gibidir bu. Anaokuldaki çocuk bilmeyebilir ama o zaten... Onu hatmetmiş o e, matematik ilmini. Yani ne dedik? Çok hızlıdırlar ama gelecekten haber veremezler. İbrahim abi buyur. Bunun ispatını yapar mısın? Hemen yaparım. Neye dayanarak yapıyorsun? Duvara perdeye dayanarak mı? Hayır Kur'an'a dayanarak. Rabbimiz Celle Celaluhu'nun Kur'an-ı Kerim'inde ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde zaten çok açık yazıyor. Vaktinizi almayayım. Az önce söyledim Süleyman Aleyhisselam onları kullanıyordu. Yani ordularında cinler de vardı ve e, birçok işte insanların yapamayacağı ağır işlerde onlar kullanıldı. Çok ağır işlerdi bunlar ve artık Süleyman Aleyhisselam'ın vefatına yakın bir zamanda bir asası vardı. O asaya dayandı. O asaya dayanırken bir yandan da gözlemliyor bir iş vermiş ya o işin yapılıp yapılmadığını tabi hep peygambere bakıyorlar aleyhisselam gözetleyen karşısında biri var kimse işini savsaklamıyor derken bir bakıyor ki onlar aradan seneler geçmiş ne kadar zaman geçtiyse Süleyman aleyhisselam vefat etmiş. Aslında ne kadar zaman olmuş ama orada e, Allahu Teala'nın bir hikmeti, geleceği bilselerdi Süleyman Aleyhisselam'ın vefat edeceğini anlarlardı. Ama anlayamadılar. Binlercesi, on binlercesinin bir tanesinin aklına gelmedi. Geleceği bilemezler. Ha nasıl oldu? O? Vefat ettikten sonra e, o bastona, o asa diyelim. Ona şöyle dayandı, vefat etti. Oradaki börtü böcek artık biliyorsunuz kemirgenler var ya. Tahta kurulları gibi onlar yiye yiye yiye yiye en son kalmayınca tutacak bir yer düştü. Ha o zaman anladılar ki ya biz boşu boşuna bu işi yapıyoruz yani enayi gibi biz çalıştırıldık. Şimdi mevzu şu geleceği kimse bilemez. Ben de sen de Allah Celle Celaluhu e, istediği zaman dilediği zaman ki peygamberlerine dilediğine bunu vermiştir. Cinler geleceği bilemezler kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor demiştik. Kafirleri, efendim, Müslümanları vardır. Efendim ben Yahudiyim diyenler, Hristiyanım diyenler de aralarında var dedik. İlim noktasında Müslümanlar aynen bizim gibi Kur'an-ı Kerim'i okurlar. Zaten peygamberler kendilerine de gelmiştir. Son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz... Resulü Sakaleyndir. Resulü Sakaleyn. Hocalarımızın sohbetlerinde duymuşsunuzdur. İnsanların ve cinlerin peygamberidir. Aleyhisselatu vesselam. Kardeşlerim. Şimdi unutmamak için bazı notlar aldım. Gözümüzle niye göremiyoruz ve hep mi bu böyle olacak? Bazı eserlerde diyor ki ahirette Bizler onları göreceğiz. Bu sefer onlar bizi göremeyecekler. Vardır bir hikmeti ve parantez açıyoruz. En doğrusunu Rabbimiz Celle Celaluhu bilir. Bu konuda bizim gözümüz her şeyi göremiyor. Az önce lütfen düşünelim yan odadaki olan biteni bilmiyorum demiştim. Çünkü gözüm duvarın arka kısmını göremediği gibi örneğin 300-400 metre ilerdeki bir e, nesneyi bile göremiyorum dümdüz ovada. İlla bir mercek dürbün bir şey lazım. Çok net göremiyorum. Allahu Teala bu kadarına izin vermiş. İşte cinlerde benim göremediğim gözümün e, alamadığı bir boyutta yaşıyorlar. Ahirette de bizim onları göreceğimizi aktarmışlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim gelmeden önce güzel dinimiz... E, ...cinler ile alakalı... ...çok yanlış inançlar vardı... ...hatta öyle ki... ...bazı eserlerde görüyoruz... ...onlara tapınırlarmış... ...evet yanlış duymadınız... ...çünkü anlamlandıramıyorlar... E, anlamlandıramadıkları için de... ...acaba bu nedir ya... ...şöyle bir görüntü, böyle bir şekil... ...birazdan onlardan da bahsedeceğim... E, ...biri... ...on yapıyorlar, onu yüz yapıyorlar... ...kulaktan kulağa, şunu gördün mü... ...şöyleydi, böyleydi diye... O zaman diyorlar ki bunlar garip şeyler, doğaüstü şeyler tapınmaya başlamışlar, onlara adak adamaya başlamışlar, birilerini kurban etmeye çalışmışlar e, ve bu ne zamana kadar devam etmiş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geliyor, risalet görevini yani peygamberlik görevini alıyor ve Kur'an-ı Kerim hemen hizaya çekiyor herkesi ey insanoğlu sizin gibi yarattığım efendim varlıklardan bir tanesi irade sahibi efendim ve insanlar da cinler de bana ibadet etmek ve bana iman etmek için yaratıldı. Tefsirlerde geçiyor. Ve yani bir ayar veriliyor. Şu sınır ve şu sınır arasında biz de şimdi o zaman bir kendimize gelelim. Benim korkmamı gerektirecek mevzu nedir ve Dalga geçmemi gerektirecek mevzu nedir? Yaratan Allah Celle Celaluhu seni de yaratmış. Bir kedi yaratan, kuşu yaratan, gözünle görmediğin bir bakteriyi, bir virüsü yaratan, hangi laboratuvarda üretilirse üretilsin bir ilaç, onu ilham eden, onu bulan aklı yaratan her şeyin sahibidir Celle Celaluhu. Şimdi, İnsanlardan üstün değil demiştik. Bundan önceki tarihlerde e, belki duyanlarınız vardır. Çok hızlı hareket ettikleri için gökyüzünde olan bitenleri bildiğimiz gökten bahsetmiyorum. Bazı tabakalar var bildiğiniz gibi. Meleklerin vesair e, durduğu yerler bunlara birinci ikinci sema derler. Bildiğimiz bulutların olduğu yer olmadığı söyleniyor. Oradan... Böyle kulak hırsızlığı yaparlarmış daha önceleri. Orada olup bitenleri yere getirirlermiş. Ve büyü ile ilgili de çok fazla çalışılmış bunlarla. Ee, büyü ile ilgili de hemen yeri gelmişken bir şey sizlerle paylaşalım. Büyü yapmak için Kur'an-ı Kerim'e, İslam'a tamamen zıt şeyler yapmak lazım ki o yapılan büyü tutsun. Yine Allahu Teala'nın dilemesi lazım bunu söylüyorum. O adam büyü yaptı diye büyünün e, gerçekleşmesi mümkün olmadığı gibi aynısını tarımda da düşünün. Yani ziraat, çiftçi bir kardeşimiz ben diktim değil Allah izin verirse olur. Aynen büyü de böyledir. O büyücü efendim zaten büyü yapmakla beraber İslam dininden çıkmış olur. Büyüyü yaptıran da o büyüyü yapan da tekrar ediyorum, fıkıhta böyle geçiyor, İslam dininden çıkar. Zaten bir büyü yapmak için de çok pis iğren şeylerin yapılması lazım. Buradan bunu anlatmayacağım, burada kapatıyorum. Şimdi büyülerde de kullanıldı. Peki büyünün çözülmesi için, musallat durumlarının bertaraf edilmesi için kullanıldı mı? Evet. Müslüman cin kardeşlerimiz kullanıldı. Daha doğrusu onların yardımından istifade edildi. Yani iyi ve kötüyü de alabiliyoruz kendilerinden. Onların yaşadığı boyutta ilgili mevzularda yine oradaki Müslüman kardeşlerimizden yeri geliyor. Onların da kendi aralarındaki bir hiyerarşi var. Sözü geçme nasıl burada mümkün bir valiyi tanıdığınız zaman orada da ...kabilelerin reisleri, komutanları vesaireleri ile iletişime geçilebiliyor. Şimdi ya İbrahim abi sen bunları konuşuyorsun ama ben bir öğrenciyim ya ben bir ev hanımıyım. Bunları bilmem gerekiyor mu? Yani bugüne kadar ben bunları öğrenmedim ama bir eksiklik hissetmedim kendimde diye düşünüyor olabilirsiniz. İnanın bugün anlatmaya çalıştığım şu ana kadar... Ve inşallah Rabbimiz Celle Celaluhu nasip ederse anlatmak istediğim her şeyi aslında bilmemiz gerekiyor. Çünkü yarın öbür gün bunları bilmediğimiz için paralarımız gidiyor. Hepsinden bahsetmiyorum ama bazı art niyetli insanların tuzağına düşüyoruz. Gereksiz korkulara kapılıyoruz ve maalesef insanlar bu korkularının vesilesiyle daha yanlış şeylere gidebiliyorlar. Şimdi bunlara ee, devam edelim. Şekilleri nedir? Değerli kardeşlerim cinlerin şekilleri eserlerde görüyoruz. Efendim insan kılığına girebiliyorlar. Hayvanlardan özellikle efendim yılan gibi veya köpek gibi bazı yerlerde mesela inek gibi veya kimi kısmı şöyle kimi kısmı böyle diye buranın ayrıntısına girmiyorum. Bu bizim için çok çok önemli değil. Öyle her gördüğünüz kedi, her gördüğünüz köpek veya insan acaba böyle midir diye de evham yapmanıza gerek yok. Sadece bilin diye söyledim. Şekil değiştirebiliyorlar. Ha boyut değiştirebildiği andan itibaren eğer başlarına bir şey gelirse ne olur? Eserlerde görüyor, görüyoruz. Hayatları sonlanıyor. Yani ölümsüzlükleri yok. Bizim gibi ölecekler. Onların zaman çizelgesi veya zaman algısı diyelim bizimkinden farklı. Bizim anladığımız seneye bakarsanız çok uzun yaşıyorlar. Allahu Alem belki onların o boyutunda ışık hızlarından bahsediyoruz. Belki bizim gibi bir ömür sürüyorlar. Biz belki çok daha hızlı yaşıyoruz bilemiyoruz. Şimdi şekillerini geçtik. Bununla alakalı olarak heh, geldik ruh çağırma olayına. Programı e, dikkatle dinleyen kardeşlerim, ilk dakikalarda belki ilgiyi dağıtabilir diye heyecanla böyle aldığım notları paylaşmak istiyorum. Biraz hızlı konuşuyorum, hakkınızı helal edin. Ruh çağırma. Çok fazla mesaj geliyor bununla ilgili. Kardeşler, ruh çağrılmaz. Ruh, Allahu Teala'nın meleği olan Azrail aleyhisselam'ın kendisine vermiş olduğu emirle beraber o ruhun alınmasıdır, ölüm budur. O ruh alındıktan sonra öyle bir canım sıkıldı. Biraz şöyle bir dolaşayım veya gideyim onu bir korkutayım. Veya üç beş tane ergen çocuk bir fal veya işte bir fincan mevzusuyla ilgili beni çağırmışlar. Şöyle kabrimden kalkayım da bu ergenleri biraz hokkabazlık yapayım demez. Çünkü ya insan öldükten sonra... Kabri e, durumu biliyorsunuz, cennet bahçelerinden bir bahçedir. İnşallah öyle olur hepimizin. Ya da Allahu Teala'ya sığınıyoruz, korusun. Amin. Cehennem çukurlarından bir çukurdur. Söyleyin, cehennemlik olmuş. Yani zaten ölüm anında Azrail aleyhisselam'ın canına saldıysa bellidir sonu. Böyle bir insan nasıl o azaptan kurtulup da ya benim bir canım sıkıldı diyebilir mi Estağfurullah? E peki cennetlik olan bir insan Allahu Teala'nın bir an önce kıyametini koparmasını istiyor ki cennetteki nimetlere kavuşsun değil mi? E, niye uğraşsın yani bir e, o sözüm ona ruh çağırma seansına gelsin? Kardeşler gelen cinnilerdir. Buradan genç kardeşlerime çok dikkatle dinlemeleri gereken bir cümle söyleyeceğim. Bakın sizin korkmamanız için her şeyi böyle dürüst bir şekilde, acizane bildiğim kadarıyla anlatıyorum ama tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Anlamışsınızdır bunu, bu işlere girmeyin. Şimdi dalga geçmemek ayrıdır, aşırı korkmamak ayrıdır ama bir insanın da kaşınmaması lazımdır. Lütfen çoluğumuza, çocuğumuza, evet korkmamayı söyleyelim ama bir macera olsun diye de arkadaşlar buyur ne yapalım bugün hadi bir ruh çağıralım ya çok heyecanlı oluyor falan filan bunlara gerek yok. Çünkü amiyane tabirle kafayı yemiş artık e, doktor doktor gezen ve maalesef üzülerek söylüyorum sağlığını yitirmiş çok insan tanıyorum. Bir macera olsun diye ya bunlara gerek yok. Ve hemen bunlardan bir tanesini söyleyeyim. Çocuklarınıza, anne babalar lütfen dikkat edin, yanaşın biraz daha. Çocuğunuzun YouTube'da neler izlediğine, çocuğunuzun internet sitelerinde en son hangi sitelere girdiğine dikkat edin. Bununla ilgili programlar var. YouTube'da eğer çocuğunuz cep telefonu kullanıyorsa kendi Gmail adresinizden o telefona giriş yapın ve o telefondaki bazı ayarlar var. Bunu etrafınıza sorabilirsiniz. Belki yorumlara sorarsanız yardımcı olmaya çalışırım programdan sonra. YouTube'da hangi aramaları yapmış? Neleri izliyor bakabilirsiniz? Geçen hafta bu programı sizlerle paylaşmama vesile olan bir abimin çok üzüldüğüm bir e, olayı var. 12 yaşında bir kız çocuğu bu kişilerden bir tanesinin videosuna girmiş. 3-5 lira kazanmak için YouTube'tan efendim... Böyle garip garip şeyler açılmış biliyorsunuz. Korku efektleri var, karanlıklar, çığlıklar bilmem neler. E çocukların da bu biraz hoşuna gidiyor, biraz merak uyandırıyor, ilgi celbediyor. Neyse çocuk da buna girmiş. Sonra uyuyamamaya başlamış. Sonra rüyaları değişmeye başlamış. Sonra arkadaşlarıyla 12 yaşındaki bir yavrumuz bu. Bu kardeşimizde bir akrabalarını ziyarete gidiyor. Zaten pandemiden dolayı okullarda biliyorsunuz kapalı. Demiş ki hem çocuğun hareketleri falan biraz değişti. Yani ışığı artık kapamadan, şey açmadan yatamıyor falan. Bazı şeyleri değişti falan. Demiş bir akrabalara gidelim. O da yeğenleriyle muhabbet etsin. Abi sen git diyor. Biz içerideyiz. Bu olaylardan haberim yok. İçeriden diyor. Sesler geliyor. Anne çığlıklar moluklar falan. Bu yavrumuz 12 yaşındaki o sözde işte ruh çağırma dedikleri şeyi izlemiş bir de. Yani 10 gün 15 gün bu videolara bakmış çocuk. Yan tarafta da yeğenleriyle beraber sen ışıkları kapat. Şu bu ortalık karışıyor. Ve bu çocuk 10 gün 15 gün boyunca ne sıkıntılar yaşamış. Elhamdülillah şimdi iyi durumu ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Anne babalar. Yani bu zor bir şey olmamalı. Şimdi yaşı büyümüş bir insana çok fazla bir şey diyemezsiniz. Ama 11-12 yaşındaki çocuğa sen cep telefonunu veriyorsun ve bu cep telefonundan o kadar özgür bırakıyorsun ki onu. Bu çocuk zaten akıl bali değil, aklını çok iyi kullanamıyor. Zaten akıl bali olsaydı Allahu Teala onu mükellef kılardı senin çocuğun 10 yaşında 10 yaşında namaz farz olurdu anlasana bu çocuk şu an cep telefonunda kendi iradesiyle bir e, tercih yapacak durumda değil ben buradan Türkiye Cumhuriyeti'nin güzel ülkemizin yöneticilerine seslenmek istiyorum lütfen nasıl terörle ilgili e, bazı videolar Youtube'da ve internet sitesinde yasaklanıyorsa destekliyorum bir vatandaş olarak ama bu tür soytarıların bu tür 3 lira, 5 lira kazanmak için çoluğun çocuğun zihniyetini mahveden korku imparatorluğunu kuranlar da didik didik denetlensin. Bu videolar yasaklansın. Yani hala 30 yaşına, 40 yaşına gelmiş aman abi cindeme ya falan diyen insanlar var. Neden? İşte bu şeylerin yüzünden. Aynı şekilde filmler. Yine bugün bir kardeşim yazmış. Şimdi interneti cep telefonundan aldığım için... Okuyamayacağım diyor ki kardeşim abi diyor şu şu filmi izledim o filmi izledikten sonra diyor hayatım değişti diyor şu korkularım geldi bunlar geldi pişman oldum keşke izlemeseydim ben de diyorum tekrar ediyorum ne işiniz var kardeşlerim İsimlerini söylemeyeceğim saçma sapan şeyler zaten böyle fragmanını izlediğiniz zaman veya bazen böyle reklamları çıkıyor ya. Ne diyorlar billboardlarda filmin e, afişleri Heh. bakıyorsunuz ya zaten su, izlenecek bir şey değil ama ne oluyor biliyor musun İnsanın içinde böyle bir şey var işte birileri bundan besleniyor. Evet arkadaşlar gecenin saat ikisi şimdi mezara gidiyoruz mezarda bir ses mi var falan çok özür dilerim ya manyak manyak işler. Abi sen o mezara bir gün gireceksin o kamerayı alıyorsun sırıtıyorsun 3-5 efektler o 1 milyon izlenme ama sen çoluğun çocuğun bu psikolojisini mahvediyorsun sana o şeyde gösterecekler. O kabre girdiğin zaman efektleri kullanıyorsun ya şu an mağaraya giriyoruz aman sessiz olun acaba burada şunlar mı var şurada bir iz var burada bir bilmem ne var ne oldu 1 milyon izlendin sana izletecekler. O gösterdiğin kabre sen de geleceksin. Kardeşlerim bu filmleri izlemeyin. Bu filmleri çocuklarınızı izletmeyin. Bunlar içeriği doğru mu İbrahim kardeşim derseniz yüzde seksenden fazlası izleyebildiklerimi söyleyeyim. Bu konuyla ilgili baktım bir hayli çoğu saçma sapan şeyler. Zaten yurt dışından çekilmiş filmleri almışlar. Üç beş tane yeri değiştirmişler. Bizim böyle zaten zihniyet. Abi. Niye izliyorsunuz ya ne yapayım işte merak merak bu şuna benziyor şimdi küçüklüğümüzde soğan limona karşı bilmiyorum sizin de var mı acayip bir merakım vardı ya abi soğan acıdır limonda ekşidir yeme madem alıyorsun soğanı yaparmışım böyle annem anlatıyor ama bir taraftan da ağzıma götürürmüşüm ya yemesene mesela limon ekşiti Ağzını ama bir daha yiyorsun Bu da öyle ya hem korkuyorsun Hem de bu sözüm ona Korku filmlerini izliyorsun Ya sen korku mu istiyorsun Kendini korkutmak mı istiyorsun O kardeşlerime söylüyorum Söylüyorum Cehennemle ilgili programlarımız var Aç dinle Ama en azından Bir faydası olur o filmi izlediğin zaman En fazla kusura bakma Altına yaptın diyelim veya korktun 3 gün 5 gün ondan tırstın bundan korktun ne oldu ne kazandın çok şey kaybettin ama kabirde seni neler bekliyor cehennemde Allah korusun gidersen seni neler bekliyor. Eğer sen buna odaklanırsan belki namaza başlarsın ne bileyim bir hatanı telafi edersin ya Rabbi affet dersin ölümü hatırlarsın yani ölüm istiyorsanız yani gidin kabirlere veya bugüne kadar Bununla ilgili hocalarımızın sohbetlerini dinleyin. Kendinizi korkutmak istiyorsanız. O kabirde sorgu, sual meleklerinin yani Münker ve Nekir'in e, hadislerde geçiyor. Nasıl bir e, boyuttan geldiklerini yani vücutlarının boyutunu ne şekilleri anlatılmış bir bakın onlara. Ha bu sana bir fayda verirse yap ama maalesef canımız biraz ekşili istiyor. Bu filmleri izlemeyin. Bu filmler bu işte garantili bilmem ne büyüleri yok efendim ruh şöyle çağrılır gibi YouTube'da internet sitelerinde akıl almaz bilgiler verilmiş. Ve maalesef bunlardan bazıları yani böyle yaparsan cini çağırırsın kullanırsın bunlar doğru da yani işi bilen birisi olduğum için söylüyorum. Ama buradan tekrar ediyorum belki şu an izleyenler arasında bizi yöneten büyüklerimizle arası iyi olanlar vardır lütfen bir düzenleme yapılsın bu kadar boş olmamalı bu kadar kanunsuzluk bu kadar bizim gençliğimizin e, psikolojisini etkileyecek yapımlara izin verilmemeli ya arama motoruna giriyorsunuz büyü yazıyorsunuz bilmem ne medyum çıkıyor ya sürüsü böyle sürüsü sürüsüne katılmış bir şekilde sürüsüne bereket diyemeyeceğim Böyle saçma bir şey var mı? Garantili diyor, büyü yapıyorum diyor, cinleri kullanıyorum diyor. Ve böyle altlara da yazmışlar böyle sanki iyi bir halt işliyorlarmış gibi. İstediğiniz diyor insanı elde etme büyüsü diyor. Sana zaten bir elde ettirecekler bir şeyleri sen tevbe etmeden gidersen. Bu para arkadaşlar var ya, bu hırs var ya. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin... Vefatından önce sahabelerini yanına toplayıp da konuşmaları vardı ya son dönemlerinde onlardan bir tanesinde ne buyurdu? Ben sizin fakir olmanızdan endişe etmiyorum ama dünyaya tamah edeceğinizden endişe ediyorum. Dünya sevgisi olacak İşte bizdeki de şu anda para. Para için her şeyi yapacak duruma geldik. Bugün maalesef durum bu. Kardeşlerim süre çok hızlı ilerliyor o yüzden... İnternete dikkat edin. Anne babalar cep telefonu özellikle YouTube'a giriyorsa çocuklarınız ne yaptığını ne olur bir kalkın bir zahmet edin. Çocuğunuzu kırmadan üzmeden bir gidin yanına mübarek. Ne yapıyorsun evladım iyi misin? Yeri gelmişken odalar kapalı bir şekilde çocuklar kesinlikle bilgisayara ve telefona girmesin. Üstünü değiştirir veya... Morali bozuktur. Ev içinde bir sıkıntı olmuştur. 5-10 dakika bir kendine geliyordur. Sıkıntı yok. Ama onun dışında çocuk cep telefonu sizin yanınızda. Bilgisayar mı oynuyor? Sizin yanınızda veya kapı açık olacak. Neden? İşte bunları düşünmediğimiz vakit o 12 yaşındaki yavrunun yaşadığı senin yavrunun başına da gelebilir. Çünkü böyle hiçbir e, düzenlemenin olmadığı sanal ve bir o kadar tehlike var. İbrahim kardeşim. Sen sanal bir şeyi eleştiriyorsun. Aklın yerinde mi? Diyorsanız. Evet. Çok sanal bir şey ama etkisi bir hayli gerçek. Ya Arkadaşlar çok dikkat etmemiz lazım. Şimdi. Zarar olur mu insanlara cinlerin? İlk dakikalarda söylemiştim. İnsanın insana nasıl zarar olabiliyorsa. Ki o zararın. Bir kişiye nüfuz etmesine kim karar veriyor? Allah Celle Celaluhu izin veriyor daha doğrusu. Allahu Teala kötülüğü murad etmez ama iyiyi de kötüyü de yaratan imtihan sebebi yapandır. Dolayısıyla bir şekilde eğer sana büyü yapılacaksa o büyüye izin verende imtihan gereği odur. Sen onun için elinden geleni yaparsın tamam hastalık da böyledir elinden geleni yaparsın olmadı doktora gidersin. Şimdi bu zarar konusuna gelince cinlerin de zararı olabilir ama mümkün mertebe bir orana bakacak olursak en fazla zarara uğrayanlar kimlerdir? Büyük günah işleyenler çünkü bir açık yakalarlar e, normal cinlerden bahsetmiyorum cin şeytanlar Kur'an tabiridir bu kötü insan şeytanlar yok mu? Şeytanın arkadaşları e, cinlerin de var. Dolayısıyla bunlar farklı işler yaptırabiliyorlar o e, büyücüleri vasıtasıyla musallat olmaları şunları bunları olabiliyor. Bu işte kullanılabiliyorlar ve bunların kullanılması için mutlaka üzerinizdeki zırhın gitmesi lazım veya zayıflaması lazım. Nedir bu zırh? Arkadaşlar namazdır. Bak sana namazın öneminden bir tanesi. E namazını kılan insana hiç mi zarar olmuyor? Çok çok çok az oluyor. Bak, oluyor ama çok çok az oluyor. Peygamber Efendimiz Ali Vesselam'a ve Selam'a büyü yapıldı mı? Sahih kaynaklarda görüyoruz, yapıldı. E kendisi namaz kılmıyor muydu? Allahu Teala'nın en sevgili kuluydu. Bu imtihandır. Sen sebeplere sarılmak zorundasın. Namaz büyük günahlardan mümkün mertebe Uzak kalmaya çalışmak bir zırhtır. Bunun dışında hani günlük salavat okuruz, dua okuruz. Bunlar bir zırhtır. Birine sadaka verdiniz, onun hayrını aldınız bir zırhtır. Diyelim daha önce birinden e, canınız yandı. Siz de ona işte bela okudunuz, borcunuz vardı, ödemediniz, o oh olsun dediniz... Bir hak geçti aranızda gittiniz kardeşim hakkını helal et ver elini dediniz mesela bu bir zırhtır neden biliyor musunuz musallat olaylarının ve bu duyduğumuz bugüne kadar ki yüzde belki onu yirmisi bunların gerçektir bu olayların tamamına yakını diyebiliriz ya kul hakkı yemiş haksızlık yapmış söz vermiş, sözünü yerine getirmemiş, insanları kandırmış, kumar, içki, zina, hırsızlık vesaire vesaire yapmış insanlara daha çok bulaşırlar, daha etkili olur. Neden o zır dediğimiz koruyucu tabaka çok zayıflamıştır? E bugüne kadar böyle bir halde ben hayatıma devam ettim. Bundan sonrasına tevbeyle devam edebilirsin. İbrahim kardeşim bugün anlattığın şeyler var ya evet ben bunların birçoğunu yaptım maalesef. Kardeşim Allahu Teala'nın kapısı herkese açıktır. Bu kapı şunun bunun değildir. Sen de tevbe edersin. Ya Rabbi bugüne kadar yaptığım şu hatalardan bu hatalardan ben pişmanım ne olur affetti. Sakın şunu düşünme. Ben bugün büyü yaptırmıştım veya 10 sene önce şu hatayı yapmıştım. Yapmamam gerekenlerdi bunlar. E ben Allah'a dua etsem de bu günahlarla onun yani huzuruna nasıl çıkarım? Hangi yüzde varırım dua ederim? Hangi yüzde namaz kılarım deme. Bu iblisin oyunlarından bir tanesidir. Zina mı ettin, hırsızlık mı ettin? Her türlü yanlışım yaptın. Şunun hakkını mı yedin? Ne yaptıysan tevbe edebilirsin. Sadece kişisel bir hak yediysen onun malını çaldın buna para verecektin vermedin onlarla bir helalleşmeye çalış onun formülü ayrı ama Allah ile ilgili Celle Celaluhu yapmamam gerekiyordu ya Rabbi bu büyük günahı yapmamam gerekiyordu de geriye bakma bunu bir kez daha söyleyelim bu işlerle ilgilenenleri tevbeye davet ediyorum Allahu Teala'nın cezası vallahi çok büyüktür. Birilerinden 50 lira alayım 100 lira alayım veya YouTube'da gizemli böyle tılsımlı bilmem ne aburlu cuburlu böyle videolar çekerek böyle ses tonlamalarını falan biraz daha böyle bir etkileyici hale getirerek 3 lira 5 lira YouTube'tan para kazanmak için şaklabanlık yapmaya gerek yok kusura bakmayın. Gelen mesajların haddi hesabı yok benim gençliğim gidiyor yavrularımın zihniyeti gidiyor hala 50 yaşına gelmiş 60 yaşına gelmiş bir abimin yanına gittiğimde bir konuşma geçiyor cin diyorum aman ne yapıyorsun falan diyor üç harfli desene diyor biz bu hale gelmişiz Bizi bu hale getirenlerden bir kısmı da maalesef şu etrafımızda gördüğümüz şeyler okumuyoruz ilim sahibi değiliz ilim sahibi olmamakla beraber dinlemiyoruz hocaları veya bu konuda ihtisas yapmış insanları Ne yapacağız peki YouTube'dan mı biz dinimizi öğreneceğiz? YouTube kanalıyla mı biz bir sanki kan eksikliğimizi alacağız damardan? Abi iyi şeyler de akıyor, kötü şeyler de akıyor. Hangisinin ne olduğunu ne bileceğim? Bu konuda lütfen dikkatli olalım. Değerli kardeşlerim, Allahu Teala'dan korkmak lazım. Geldik yavaş yavaş sona. Allahu Teala'dan korkacağız. E korkuyorum. Abi korkuyorsun da o zaman neden cinler konusunda ben bunu dinlemek istemiyorum diyorsun. Neden gözün görmüyor? Peki sen gözünün görmediği bir şeyden bu kadar korkarken lütfen söyler misin? Yarın kabre gireceğiz. İbrahim Soydan Erden. Niye ismimi söyledim? İlk defa belki söyledim bir yayında hatırlamıyorum daha önce. Şunun için bunlar kayıt altına alınıyor. Ben öldüğüm zaman buradan bir kayıt bırakmış olayım. Ey kardeşim bak. Ben de konuşuyordum. Youtube kanalım vardı. Ben de toprağın içine gireceğim. Bunu niye anlattım? Bir karanlıktan, cinden onu göremiyorum ya korktuğum kadar ben yarın kabre gireceğim. Ondan niye korkmuyorum? Beni kabir bekliyor. Ya cin bana ne yapacak? Yapsa Allahu Teala'dan habersiz midir? Sokakta giderken adamın bir tanesi bir tanesini vuracak. Bilmiyor ki on saniye öncesinde. O araba o arabaya çarpacak. Veya karşıdan karşıya geçerken bir tanesi hızla gelecek, dengesini kaybedecek ve ölecek. Daha dün değil belki gün izledim. Benzin istasyonunda, Amerika'da galiba bilmiyorum. Benzin istasyonunda adamlar kendisi dolduruyor biliyorsunuz. Pompayı alıyor işte arabasına akaryakıtı dolduracak. Abi yukarıdan kamyon geliyor. Kamyon normal yoluna devam ederken kamyonun lastiği aradan çıkıyor. Adam böyle şeyi dolduruyor hala. Ak hareketi doldururken geliyor geliyor geliyor geliyor. Şu kameradan görüyorsunuz böyle kafayı bir çeviriyor. Kocaman lastik pat Adam eziyor. Al sana ölüm. Yani ne yapalım o zaman? Sokağa mı çıkmayalım ölümden korkacağız diye? Yemek yemeyelim mi abi? Evlenmeyelim mi bir gün öleceğiz kabre gireceğiz diye? Aynen onun gibi. Gelecekse bir zarar Gelecek. Işığı açtığım zaman korunuyor muyum? Beni ışık mı koruyor Allah aşkına? Ey çocuklar, gençler. Hep böyle düşünün. Benim Rabbim var Celle Celaluhu. Beni karanlıkta da, aydınlıkta da görüyor. Beni kabirde de görecek. Ama hiç kimse beni görmeyecek. İşte fark burada. En önemli fark dünyadayken. Ve ben diriltileceğim. Bugün dünyada korktum. Ay şunu yapar mı? Bunu yapar mı? Dediğim hiçbir şey kalmayacak. Cinlerin kendine hayrı yok. Sana ne zarar verecekler? Bugün Amerika'dan korkuyoruz, İsrail'den korkuyoruz, Çin'den korkuyoruz. İlişkilerimiz kötü olabilir. Ay Doğu Türkistan'a şunu demeyelim. Bununla işimiz kötü olmasın. İşte şöyle ekonomik sebeplerimiz var. Doğrudur. Ama hiçbirinin olmadığı bir yere doğru gidiyoruz ve koşu koşu gidiyoruz. Bugün öldüğü zaman İbrahim namazı soracaklar. Kul hakkı yedi mi? Evlatlarına baktı mı? Hanımıyla arası nasıl? Şu bu bunu soracak. Bana Amerika'yı, içini bilmem neyi şunu bunu ilişkileri veya cinleri sormayacak bana Rabbim. Cinler de hesaba çekilecek. İşte bunu sona bıraktım çok önemli bir acizane mevzu benim için. Şeytan geliyor bizi başka şeylerden korkutmaya çalışıyor. Çocukluğumuzdan beri de yanlış bilgilendirilme sonucunda geldiğimiz bu durumda Heh diyor tamam buldum bir tane Müslümanı bunu kek gibi avlayayım diyor. Işığı kapatma şunu konuşma bunu yapma onu yapma ve bu iş nereye gidiyor biliyor musunuz? Bazı kardeşlerim namazını kılamıyor. Heh geldik mi buraya tam şeytanın istediği gibi. Neden kılamıyor? Yalnızken çünkü evde duramıyor. Bir şeyler görür müyüm? O olur mu? Bu olur mu? Tam da iblisin istediği gibi. Allahu Ekber diyor. Tam namaza durdu. Bir şeyler olur mu? Geçer mi? Bak. Küçücük gördüğün bir şey. Vücuduna bir zarar vermese de zihin oyunlarıyla şeytan bu hale getiriyor. O yüzden kardeşim. Bir. Benim Rabbim var Celle Celaluhu. 2 O ne derse o olur. Hayır. Hayır. Şer kaza kader ondandır Ve ben bir gün istemesem de kaçsam da unutmaya çalışsam da öleceğim Ve ben öldükten sonra zaten o kabirde yalnız başıma kalacağım Işık yakmak için bir fırsatım olmayacak Ne olur lütfen rica ediyorum ya çok sıktınız beni şu anda kaburgalarım falan birbirine karıştı lütfen Estağfurullah böyle bir imkanımız yok Rabbimiz Celle Celaluhu'na dönmemiz icap ediyor. Bir şarkıcı olabilir, sanatçı olabilir, bilmem şu star olabilir. Mesela ah keşke bir dinleseler onlara da Rabbimiz Celle Celaluhu sözlerimizi tesirli kılsa. Vatandaşın izlediği rol, model olarak aldığı insanların söyleyeceği birkaç cümle İbrahim'in acizane bu konuşmalarından eveleyip gevelemesinden bin kat daha etkili oluyor. Bir Video atıyor adamlar 10 milyon kişi bir saat içinde izliyor biz de burada yırtınıp duruyoruz 300 kişi 500 kişiyle inşallah bir şeyler yapmaya çalışıyoruz neyse biz inşallah bunu ahirette alırız hayrını Mevlam Celle Celaluhu çoğalsın anlaştık mı inşallah kardeşlerim özellikle gençler Allah'tan korkacağız ama bir dakika İbrahim abi sen Allah'tan kork dedin Celle Celaluhu peki Allah kim? İşte sorun bu. Bilmiyor olmamız, eşinin benzerini olmadığını biliyorum. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorum. Peki özellikleri ne? Sıfatları ne? Zati sıfatları, subuti sıfatları ne? Melekleri yaratması, nedeni, peygamberleri göndermesi vesaire kaderi bunları... Eğer bilmiyorsam nasıl bir Allah'a iman edeceğim ve kendisinden korkacağım? Ve korkmadan önce sevgi duyacağım. Bunca yarattığı mahlukat ve bize acımasıyla bunca nimeti veren Rabbimi Celle Celaluhu nasıl tanıyacağım? Mevzu bu. İşte biz bunu yaparsak ne cinden korkarız ne de dalga geçeriz. Yani tamam korkmaman lazım ama dalga geçmeni de gerektirecek bir şey yok. Hani birilerinin başına gelenleri de biliyorum. Ne var ya falan filan diyor. Sonra ağzı burnu yamulduktan sonra da abi ben öyle bir şey demek istemedim diyor. Ama iş işten geçiyor. Dalgada geçme. Seni yaratan Allah Celle Celaluhu. Onu da öyle yarat. Bir köpeği nasıl kınıyabilirsin sen? Çekil git falan diyemezsin. Bir kedi ay iğrenç ya falan diyemezsin. Sana ne? Neymiş efendim yılan şu Tipteymiş baykuş böyleymiş efendim ya sana ne bana ne onu Allah yaratmış celle celaluhu biz kim oluyoruz onu öyle yaratan Allah beni böyle yarattı cinleri yaratan Allah celle celaluhu insanları yaratan Allah celle celaluhu kadını yarattı erkeği yarattı ben bir erkek olarak kadınlardan üstünüm diyebilir miyim diyemem kadın çıkıp da ben erkekten üstünüm arkadaş diyebilir mi Diyemez. Benim ondan üstüne olan yanlarım olabilir, onun da benden olabilir. Biz nasıl bir Allah'a Celle Celaluhu iman ettiğimizi bilmek zorundayız. Kardeşlerim, dua olarak ne okunabilir? Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz buyurun, sallallahu aleyhi ve sellem'de bunun cevaplarını görüyoruz. Şimdi, toparlıyorum son dakikalarda. Çözüm önerileri bunlar. Eğer yavrunuz varsa ve yavrunuz akıl bali değil ama böyle şeyden sıçrıyor, yataktan sıçrıyor, bir korku duyuyor, bir şeyler var. İlk önce duayı gündemimize alacağız. Hangi duayı? Bazı terkipler var. En doğrusunu Allah bilir. Şimdi bir aspirin çok meşhur olduğu için söylüyorum. Sana iyi gelir, bana iyi gelmeyebilir. Bu aspirinin suçu değil. Allahu Teala'nın kelamı suçlu diyebilir miyiz haşa? Örnek Ayet-el Kürsi, örnek Fatiha-i Şerife, örnek İhlas, Nas, Felak sureleri. Bunları şöyle elimizi bir bardak kalsak. İçini doldurduk suyla. E ozu Besmele çektik. Ya Rabbi şu suyu yaratan sensin. Allah'ım. ''Beni de yaratan sensin, şimdi okuyacağım Kur'an'ı indiren sensin, her şey senin mülkün Allah'ım, ne olur şimdi okuduğum bu sureleri her şeyi senden beklediğimin delili olarak kabul eyle, oku, Euzu Besmele çeke çeke, Ayet-i Nas, Felak, İhlas, Fatiha-i Şerif okudun, üfle, şifa sendendir Allah'ım de.'' ne sudan bekle ne nefesinden bekle al bunu çocuğunun böyle küçükse çocuğu böyle alnına besmele çek böyle tebessüm de böyle tamam mı eğer şeyse biraz büyükse suyunu içir abi şirkete mi girdin şimdi hayır Allah'ın Celle celalihu kelamını efendim e, muavize denilen birçok zamanda kullanılmış yani daha doğrusu tatbik edilmiş şeyler bunlar ne oldu? Bir zarar mı var? Kur'an'a sünnete ters mi? Değil. Abi biz bunu yapmıyoruz. Bunun dışında eşler birbirlerine bu terkibi yapabilirler. Dua okumuyoruz. Gece yatmadan önce yedi nas, yedi felak mesela çocukluğumuzdan beri söylerler. Bunu yapalım. Sonra kendiniz için şimdi diyeceğimi birçoğunuz unutacaksınız biliyorum ama yine de söylemem gerekiyor. Beş dakika, altı dakikamızı alacak bu dediğim ama yapmıyoruz ve yine de yapmayacağız çoğumuz. Dualarımızı okuduk, yatağımızın içindeyiz. Mümkünse abdesti bir şekilde, yine Allah'ımıza sığınarak. Ya Rabbi, bir eûz Besmele çektik. Nas, Felak, İhlas, Fatiha-i Şerife, Ayta Kürsi'yi okuduk. Sonra bunu yedi cihete üflüyoruz. Yedi yöne yani. Yatağımızın içindeyiz, tamam mı? okuduk elimiz açık bir arkaya iki sola üç sağa dört aşağı beş yukarı altı sonra yedincisi nefsine abi şöyle güzelce vücuduna şöyle sür sürebildin yerine yani. meslek bunda ne yaptın şirke mi girdin şimdi birileri çıkıp donu onu yazarlar şirk şirk bu diye o zihniyettekiler de var. Neyse. Allah hidayet buyursun onlara da. Abi Allah'a sığındın. Allah'ın kelamı, Allah'ın yarattığı eller ve ondan bekliyorsun. Dua ediyorsun. Ya Rabbi bana şifa ver. Sürdün. Bitti. Bir deneyin bunu. Bunları yapabilirsiniz. Bu korunma duaları, Kur'an-ı Kerim'de geçen şeyler var. Lütfen bunlara dikkat ediniz. Ve artık evden çıkarken besmele çekmeyi. ...işe giderken besmeleyle... E, ...adımımızı atmayı... ...efendim... ...işten geldik eve bir selam vermeyi... ...bismillah demeyi... ...efendim... ...hanımınızla, kocanızla yatak odasına girip... ...Allah'ın helal kıldığı şeyler yapılmadan önce... ...o odaya girmeden önce bir... ...besmeleyi vesaireyi... Allahu Teala sığınmayı... ...diyelim evliler için söylüyorum... ...yani çocuklarının hayırlı olması için gibi... ...yani biz... Özet. Duasız bir ümmet haline geldik. Hurafelerin, batıl inançların koynuna itilmiş bir ümmet haline geldik. Korkuyorum. Yine Ramazan-ı Şerif geliyor. Yine ağaçlara efendim çaputlar bağlanacak, bezler. Yine onlar gümbür gümbür ekranlarda olacak. Yine Nihat Hatipoğlu'na ben bugün arkadaştan bir kazık yedim, orucum bozuldu ha ha <gülüyor> diye. Aptal aptal şeyler gerçekleşecek. Garip garip şeyler duyacağız yine bilmiyorum inşallah olmaz. Demek istediğim o ki biz dinimizi düzgün bir şekilde öğrenmezsek doğru kaynaklardan, dengeli giderek hurafelerden, batıllardan uzaklaşmış bir şekilde ve e, sadece Allah'tan korkarak yolumuza devam etsek çok Büyük şeyler yaşamayacağız. Yine imtihan dünyasındayız ama bu yaşadığımız gibi de olmayacak. Hepinizi Allahu Teala'ya emanet ediyorum. Programımızın sonunda tekrar söylüyorum. Korkmayın. Allah Azze ve Celle her şeye yeter. Ondan habersiz Celle Celaluhu bir yaprak kımıldamıyor. Bir çakıl taşı bir Allah dostu diyor ki çakıl taşına böyle ayağınla diyor tekme atma. Neden ya? Bir taş yani bu. Ya sana ne? Onu yaratan Allah boşu boşuna yaratmamıştır onu. Biz bu kafada olsak ne bir kediye zulmederiz, ne bir kuşa kanadını yolarken böyle çekeriz, ne de önümüzde bir çiçek var diyelim bahçede yürüyoruz. Böyle ona dikkat ederek geçenlerden oluruz. Bu kadar ince e, insanlar olursak Allahü Teala'nın koruması daha da fazla olur. Allahü Teala'dan niyazımız insi ve cinni şeytanların şerrinden cümlemizi muhafaza buyursun. Sadece zatından korkmayı, zatına sığınmayı, doğru bir şekilde Rabbimiz Celle Celaluhu nasıl kendisine iman etmemiz, nasıl sığınmamız gerekiyorsa o şekilde sığınmayı, o şekilde inanmayı bizlere Nasip buyursun Rabbimiz Celle Celaluhu evlatlarımıza onlara da iman huzur sıhhat iffet nasip buyursun onları da insi ve cinni şeytanların şerrinden muhafaza buyursun yuvalarımızdan uzak eylesin bu konulara müptela olmuşlara da en güzel ilaç her şeyde olduğu gibi kendisindendir ya Rabbi ne olur nazardan Düğme üfleyenlerin o üflediklerinden, haset edicilerin şerrinden bizleri muhafaza eyle. Şu an dinleyen kardeşlerimizi, dinleyemeyen kardeşlerimizi, programın tekrarını dinleyen veya dinleyemeyen her ümmeti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem muhafaza eyle. Sen muhafaza ettikten sonra hiçbir şey bize zarar veremez. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Sürçülisan ettik affola. İnşallah bir kardeşimiz de olsa onun bundan sonraki hal hareketlerine hayata bakışına olumlu yönde etki olabildiysek okyanusta bir damla nispetince hamd ederiz buna. Bir başka yayında buluşmak ümidiyle dualarımızı birbirimize eksik etmeyelim ben size dua ediyorum ne olur siz de bu aciz kardeşinize dua ediniz. Esselamu Aleyküm. Ve rahmetullahi ve berekatü.